Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ali Muhammed Bir kardeş soruyor, vitir namazını nasıl kılalım? Üç rekat beraber mi kılmak efdal yoksa iki artı bir ayrı ayrı mı kılmak efdal diye Allah Resulü aleyhissalatu vesselam vitir namazını önemsemiştir. Yani hadiste diyor fecir namazının iki rekat sünnetiyle vitir namazını ve vesselam yolculukta dahi terk etmezdi. Bu sebeple vitir namazı e, vacip bir namazdır. Yani kılınması gerekli bir namazdır. Bunun bir adı kıyam leyldir bir adı vitirdir, Ramazan'daki özel adı sonradan konan teravih'tir, bir adı teheccüttür. Bu namaz en azı bir rekat, en çoğu on bir rekat olarak kılınır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan beş, yeddi, 9 ve on bir olarak kıldığına dair rivayet vardır. Tabiri caizse üç kılmak yani en azı asgarisidir. Genelde 3 olarak kılıyoruz. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste buyuruyor. Sizden birisi vitir 3 rekat kılmak isterse bunu ilk rekatında ağla, ikinci rekatta kafirun, üçüncü rekatta ihlas suresini okusun. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz 3 rekatı beraber kılacaksa diyor akşam namazına benzetmesin. Yani ne demek akşam namazında benzetmezsin? İkinci rekatta oturuyoruz akşam namazında, üçüncü rekatta da oturup selam veriyoruz. Burada yapacağı şey ikinci rekatta da oturmayacak. Yani ilk tahiyatı okumayacak. İlk rekatta kalkacak, ikinci rekatta kalkacak, üçüncü rekatta oturup selam verecek. Ne yapacak? Yani bunu benzetmeyecek. Akşam namazına benzetmeyecek. Böyle yapabileceği gibi diyelim ki 11 kılacak olan bir kimse bir tekbirle yani iftitih tekbiriyle 8 rekat beraber kılabilir. Ondan sonra sadece bir oturuşla 8. rekatta oturur, selam verir. Dilerse 2 2 2 2 en efdalı 2 2'dir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Salatül Leyli mefne metne Yani en efdalı 2-2. Iki iki, gece namazı 2-2'dir iki buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani do, burada sünnette örnekleri olduğu gibi, dilerse 4 kılar, bir 4 daha ilave eder, sonra arkasından 2, sonra 1. Bunu dilediği gibi ayarlayabilir. Bu konuda serbesttir. Ancak 3 kılacak kimse 2 rekat kılar, üzerine de 1 ilave etmesi daha eftaldır. Racih olan budur. 2 artı 1. Ama 3'ünü de beraber kılarsa bazen böyle yapması en azından bu sünnetten faydalanmak için uygundur. Ancak evdal olanı iki artı bir şeklinde kılmaktır. Üç kılacaksa birinci teşehüdü terk eder. Ne yapar? İlk rekatta kalkar, ikinci rekatta kalkar, üçüncü rekatta oturur selam verir. Ve kunuta gelince kunut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetindendir. Ancak bu ne şafilerin? Her sabah namazında konudu vacip görürler. Yani müekked sünnet derler onlar. E, kunudun terk edildiği zaman, kunut terk edildiği zaman derler, seviş secdesi gerekir. Hanefiler de vitrin son rekatında e, kunut yapılmasını öngörürler. Onlar da kunutu terk etmenin e, seviş secdesini gerektirdiğini söylerler, vacip görürler. Ancak doğrusu, Kunut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman yapmıyordu. Dolayısıyla bunu bazen yapmak bazen yapmamak sünnettir. Vacip değildir. Niçin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mesela birimaun olayında beddua etmek için her vakit namazda kunut yaptı. Her vakit sabah, öğle, akşam, ikindi, e, yatsı, hepsinde yaptı ve bu bir ay boyunca devam etti. Niçin? Çünkü müşriklere, o sahabeleri öldürenlere beddua etti aleyhissalatü vesselam. Bunu ne zaman yaptı? Rukudan sonra yaptı. Allah Resulü ve vesselam dua edeceği zaman kunutta şu an Hanefilerin yaptığı gibi kıyamdayken bunu yapıyordu. Yani tekbir getirip ondan sonra dua ediyordu. Ama beddua ettiği zaman rükudan sonra yapıyordu. Bu sebeple, bu sebeple kişi ister bunu rükudan sonra yapsın, ister kıyamda yapsın. Bunu bazen yapması gerekir. Özellikle beddua edeceği zaman mesela düşmana, küfür ordularına rükudan sonra yapması daha uygundur. Ancak dua edecekse bunu kıyamda yapması daha uygundur. Peki tersini yapsa bir sakınca olur mu? Hayır bir sakıncası yoktur. Rükudan sonra, sonra bazen elini açıp Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın Hasan radıyallahu anh'a öğrettiği gibi Allahümme ehdine fîmen hedeyt ve afîne fîmen afeyt ve tevellene fîmen tevelleyt ve bârekulene fîmen a'teyt ve böyle devam eder. Buna ilavelerde bulunabilir mi? Ziyadede bulunabilir mi? Evet bulunabilir. Bunda da bir sakınca yok çünkü kunut dua mahiyetindedir. Ne yapar? Onlara ek ilavelerde bulunmasında Herhangi bir sakınca yoktur. Ki şu an mesela biliyoruz Ramazan'ın son 10 gününe girildiğinde Kabe'de kılınan namazda ne yapıyorlar? Kunut yapıyorlar ve buna ümmete de dua ediyorlar. Ya da güncel e, ülkelere, işte zulüm altındaki olan ülkelere Irak'tır, Suriye'dir ve benzer ilaveler yapıp ziyadeler yapıp dua ediyorlar. Dolayısıyla dua yapılmasının meşru olduğu yerlerden olduğu için yapılır. Ancak sürekli sürekli kunut yapmamak daha doğrudur. Bazen yapmak daha uygun düşer. Ve hâdihi vallahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala Muhammed. Sübâhânek allâhummâ bi hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estâgfirüke ve etûbu ileyk.